Ferdi haram ve mekruhlarda ölçüler. Yemek ve içmekte haram ve mekruhlar. Vahşi değil, ehli eşeğin, katırın eti haramdır. Nitekim, Müslim ve Bukhari'nin de tahriş ettikleri bir hadiste, Ebi Saleb'e şöyle buyurmuştur. Harrame Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme luhumel humuril ehliyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli eşeklerin etini haram kıldı. Yine Müslim ve Buharin'in tahriş ettikleri bir hadisi şerifte, Cabir radıyallahu anh demiştir ki, Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme neha yevme khaybera an luhumil humuril ehliyeti ve ezine fi luhumil khayli. Hayber vakasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli eşeklerin etinden yemeği yasakladı. Ancak atların etinde izin verdi. Sivri dişli olan kurt gibi yırtıcı hayvanların eti yenmediği gibi, kuşlardan pençesiyle parçalayanların ve haşeratın etleri yenmez. Mesela sırtlan Hanefi'ye göre tilki, kaplumbağa, cife yiyen karga, kergenes, doğan, şahin, atmaca, fil, keler, kurt, çakal, Arap tavşanı, gelincik, akbaba, kartal, boğaz kuşu, ehli olsun vahşi olsun kedi köpek domuz ayı maymun samur sincap ve firavun faresi gibi hayvan ve kuşların cinsinden olanların eti yenmez yani haramdır. Bunlarda asıl Müslim ve Nese'inin tahric ettikleri Ebu Hureyre'den gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu Kullu zînâbin mine s-sibâi fe ekluhû haramun Sivri dişli her hayvanın yenmesi haramdır. Maalindeki hadisi şeriftir. Nitekim yine Ebu Davud, Müslim ve tahavinin tahriş ettikleri bir hadiste i̇bn Abbas radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme an kulli zi nabin mine siba'i ve kulli zi min mine tayri. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlardan her sivri dişlinin kuşlardan pençesiyle parçalayanların etini yemeyi yasakladı. Sırtlan, tilki, fil, jarbu, gelincik gibi dişleriyle parçalayıcı hayvanlar hepsi dahildir. Fakat tavşan gibi hayvanlar dahil değildir. Müslim ve Buhari'nin de tahriş ettikleri, Enes radıyallahu anh'dan gelen bir hadisi şerifte, Muşarun İleyh diyor ki, Enfejne erneben bimerri zahrani, feekadztuha feeteytu biha eba talhata, Fezbahaha ve ba'atha ila'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellema biwarikha wa merri Zehran adlı yerde tavşan bulmuştuk. Peşine koşup yakaladım da onu Ebu Talha'ya getirdim. Ebu Talha da onu boğazladı. Onun uyluklarını ve göğsünü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hediye gönderdim. O da kabul etmişti. Bu hadis tavşanın helal olduğuna yeterli delildir. Bu takdirde eti yenmeyen her hayvanın sütü de içilmez. Çocuklar için insanlar müstesna. Atın sütünü içmekte bir beyis yoktur. Bazıları tenzihen mekruh olduğunu söylediler. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşü de budur. Ebu Hanife'den gelen bir nakle göre, atın sütü tenzihen mekruhtur. Böylece eti yenmeyen her kuşun yumurtası da yenmez. Hasılı, kurt, çakal gibi sivri dişli, kaplan ve dağ kedisi gibi hem sivri dişli hem tahriş edici, Pençeli vahşi hayvanların, kara kuş, atmaca gibi yırtıcı, karga, kartal gibi cife yiyici kuşların etleri haramdır. Bu hayvanlar ehlileştirilseler dahi hüküm böyledir. Ancak atların etinin yenmesi hususunda ulema ihtilaf ettiler. Şurey, Hasan, Ata bin Ebi Ribâh, Sa'id bin Cübeyr, Hamad, İbni Ebi Süleyman'dan gelen nakle mebni, bir cemaat ulema, atların etinin helal olmasına hükmettiler. İmam Şafii, İmam Ahmet ve İmam İshak'ın mezhebi budur. Bir cemaat ulema da İbnu Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen nakillere mebni, atların etini mübah saymadılar. İmam Ebu Hanife ve ashabının mezhebi de budur. Ali'ül Kari, İmam Nevevi'den naklen diyor ki, Ebu Hanife, El-En'am 8. ayetinde, Allah Teala atları, katırları, eşekleri binilmesi için yarattığından haber vermiştir. Bunların etlerinin yenmesinden bahis buyurmamıştır, diye ayetle, ve Halid bin Velid'in hadisiyle istidlal ederek atların etinin helal olmadığına hükmetti. Ebu Davud, Nese'i, i̇bn Mace ve tahavinin de tahriş ettikleri bir hadiste Halid bin Velid radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme neha an ekli luhumil hayli vel bigali vel hamiri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atın, katırın, eşeğin etinin yenmesini yasakladı. Tarafeinden birçok deliller ortaya konulmuştur. Hanefiler atın etinin yenmesine cevaz vermediler. İmam Ayni El-Benaye kitabında diyor ki, Atların eti Ebu Hanife nezdinde tahrimen mekruhtur. Mevsud'da da olduğu üzere Ebu Hanife demiştir ki, bazı ulema atın etinin yenmesinde fetva vermiştir. Ama ben bunu demiyorum. Ebu Hanife'nin bu sözü atın etinin tahrimen mekruh olduğunun ifadesidir. Ebu Yusuf'tan da mervi olduğuna göre İmam Ebu Hanife burada haramı kastetmiştir. Diri hayvandan ayrılan parça ölüsü gibidir. Mesela koyunun kuyruğunun koyunu boğazlamaksızın kesilip yenmesi haramdır. Yani leş gibidir. Bu takdirde çoban kızdırılmış demir veya taşla bir hayvandan yağ alırsa alınan yağ haramdır. Ama büyük balıktan kesilen bir parça haram olmaz. Suda yaşayan balıkların her çeşidi yenir. Ancak suda ölüp sırt üstü dönen balıklar yenmez. Çünkü bunlar ekseriyet illete mebni ölmüş olurlar. Eğer suda ölen balık sırt üstü değil, adeti üzere yüz üstü ise yenir. Balık cinsinden olmayan istakoz, yengeç gibiler tahrimen mekruhtur. Bunda asıl Tahavi, Darakutni, İbn Mace, Beyhaki ve Ebu Davud'un tahric ettikleri Cabir radıyallahu anh'tan gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu "Ma elqahu'l-bahru el au jazara anhu'l-ma'u fekuluhu ve ma mata fihi ve tafa Denizin attığı ve deniz suyu ondan ayrılan her hayvanı yiyiniz. İçinde ölüp su üzerine yükselen hayvanları yemeyin. Maalindeki hadisi şeriftir. Tafi, suda yaşayıp öldükten sonra sırt üstü dönen balık cinsinden olan hayvanlardır. Asap ve tabiinden bir cemaat bunun mübah olduğuna hükmettiler. İmam Malik ve İmam Şafi'nin mezhebi de budur. Bu takdirde kerahetsiz mübahtır. Bir cemaat de bu hadise dayanarak mekruh olduğuna hükmettiler. Cabir, i̇bn Abbas radıyallahu anhumun mezhebi de budur. İmam Ebu Hanife'nin ashabı da buna zihab ettiler. Ama tafi olan balığın karnından çıkan balık bozulmamış ise yenir. Müslim ve Buhari'nin de tahriş ettikleri bir hadisi şerifte Cabir radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Biz Habet gazvesine gitmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Ubeyde'yi başımıza emir tayin etmişti. Şiddetle acıktık. Deniz büyük bir balığı dışarıya atmıştı. Vallahi onun gibi büyük balık görmemiştik. Mer ona amber denilirmiş. Tam on beş gün onun etinden yedik. Ebu Ubeyde bir ucu yerde olan kemiği eğip diğer ucunu kıvırıp yay gibi tuttu. Altından bir atlı rahatlıkla geçerdi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varınca bunu ona anlattık da şöyle buyurdu. Kulu rizqan ehrecehullahu etaimuna in kana ma'akum shay'un şey minhu onu yiyiniz o bir rızıktır allah size çıkarmıştır bize de yedirin eğer ondan sizde bir şey kalmışsa bizde onun etinin kalıntısı vardı onu peygambere gönderdik o da yedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan etini istemesi zaruret halinde değil, zaruretsiz olarak da balık cinsinden olanların etlerinin helal olmasına ruhsattır. Nebevi diyor ki, suda ölmüş balığın yenmesinde ulema icma etmiştir. Suda yaşayan, balık cinsinden olmayanlar da ihtilaflıdır. Mesela midye, balık cinsinden değil, tahrimen mekruh veya haramdır. Nitekim, Ayni el-Benaye'de diyor ki, balık cinsinden başka denizde yaşayan hayvanlar hepsi, nezdimizde tahrimen mekruhtur. Mesela yengeç, kaplumbağa, kurbağa gibiler. Fakat İmam Malik ve ehli ilimden bir cemaat, denizden çıkan her hayvanın, Hatta insan suretinde, köpek suretinde, domuz suretinde olsa dahi mübah olduğuna hükmettiler. Şu kadar ki İmam Şafi'i sadece kurbağayı istisna etmiştir. Şüphesiz denizde yaşayan hayvanların yenmesi mübah ise satılması da mübahtır. Mekruh ise satışı da mekruhtur. Zahiri mezhebinden olanlar, denizden çıkan her şeyi yerler. Ama hanefiler, balık cinsinden olmayanın yenmesini ve satışını tahrimen mekruh saymışlardır. Mesela yengeç, kurbağa, istakoz gibileri. Ve yuharrimu aleyhimul habâis. Ve Allah, habis olan hayvanları onlara haram kılmıştır mealindeki ayete mebini, tahrimen mekruh saydılar. Yunus balığı, yılan şeklinde olan balıklar da balık cinsindendir. Denizden diri olarak çıkarılıp başka suya atılan balık boğulsa dahi yenir. Suyun dışarıya attığı balığın baş tarafı suda, arkası dışarıda ise yenmesi tenzihen mekruh, Aksi ise mübahtır. de olduğu üzere, şebekede ölen balık yahut suya atılan otulardan dolayı ölen balığın yenmesinde zarar yoktur. Kuşların havsalasından çıkarılan balıklar yenir. Küçük balıklar içi temizlenmeksizin pişirilirse yenmez. Hanefi ulemasının bir kısmı bunu tahrimen mekruh, bir kısmı da haram saydılar. Suyun sıcaklığından veya soğukluğundan dolayı ölen balıklarda ihtilaf edildi. El-Kafi adlı eserde bu da tafi gibidir denilmektedir. Tarla faresi gibi zehirli kellerler, kirpi, yılan, Sadece toprakta, yani karada yaşayan kurbağa, arılar, sinekler, tahta kurusu gibi haşereler de yenmez. Nitekim aslan, Nuri kuşu, baz kuşu, çaylak, kara karga, tavşancıl gibi olan hayvanların eti haramdır. Havada yaşayan serçenin büyüğü ve küçüğü, Kaz cinsinden, duygar kuşu cinsinden, toy kuşu cinsinden, keklik cinsinden, turna kuşu cinsinden, kırlangıç kuşu cinsinden, tavuk cinsinden, suda yaşayan kaz ve ördek cinsinden her hayvanın eti yenir mübahtır. Ancak çaylığa benzer yırtıcı olursa eti yenmez. Baykuş, hem tane hem de leş yiyen, yani beyaz ve siyah olmayan karga, yani tarla kargası, yarasa cinsinden ve papağan cinsinden olan kuşlarda ihtilaf edildi. Hüdhüd, leylek, papağan gibi hayvanların yenmesinde avam tabakası uğursuzluk inandıkları için yenmemesi evladır. Bunlar aslında helal ise de yemekten sakınmak evladır. Eti yenen, koyun, keçi, deve, inek gibi hayvanlar, leş ve necaset yedikleri takdirde, onun etini, sütünü yemek içmek tahrimen mekruh olur. Kerahatin zevali için, tavuk üç gün, koyun keçi dört gün, Deve sığır 10 gün hapsolunup yemlenmeleri lazımdır. Bunda asıl Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace'nin de tahric ettikleri İbn Ömer radıyallahu taala anh'un buyurduğu Nehe Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme an ekli'l celalati ve albaniha. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem celalelenin etini yemeyi ve sütünü içmeyi nehyetti. Mealindeki hadisi şeriftir. Pislik yiyen hayvanların etinde ve sütünde pislik kokusu tesir etmediği müddetçe tahrimen mekruh veya haram olmaz. İmam Begavi şerhü de diyor ki, Pislik yiyen hayvanlara bakılır. Eğer ara sıra yiyorsa o cellale değil. Ve eti haram olmaz. Tavuk gibi. Çoğu zaman pislikleri yemeyi adet eden hayvanda ise, Ulema, etin yenmesinde ihtilaf ettiler. Birkaç gün hapsolmaksızın, Etinin kerahetsiz helal olmayacağına, İmam Şafi'i, İmam Ahmet ve Ebu Hanife hükmettiler. Şeyh Hasan Basri, bunda kerahat dahi olmadığını söyledi. Nitekim İmam Malik'in görüşü de budur. Domuz sütünden emen oğlağın hakkında da böyle olduğuna hanefilerden hükmedenler olmuştur. Nitekim, eti yenen hayvanlara şarabı içirdikten sonra anında kesilmesi tahrimen mekruh olur, dediler. Eti yenen hayvanların, yani koyun, keçi, Deve, inek, camız gibilerin akan kanları, hayaları, bezeleri, sidik keseleri, ödülleri yenmez. Haramdır. Taşakların haram veya mekruh olduğu hakkında ihtilaf edildi. Dalak, ciğer, helaldir. Nitekim İmam Şafii, i̇bn Mace, Darakutni ve Beyhaki'nin tahriç ettikleri, İbnü Ömer radıyallahu anhtan gelen bir hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Uhilet lene meytetani ve demani. Al meytetani al poutu ve ceradu Ve demani al kebidu ve al Bize boğazlanmayan iki ölü, iki kan helal olmuştur. İki ölü." balık ve çekirge cinsinden olanlardır. İki kan ise ciğer ve dalaktır. Köpek, domuz, pars, kurt, sırtlan, kaplan, aslan, maymun ve benzer yırtıcı hayvanların artıkları dahi necis olduğundan haramdır. Çünkü salyaları haramdır. Hanefi uleması, salyalarını ve artıklarını etlerini kıyas ederek haram olduğuna hükmettiler. Bunların satışı dahi haramdır. Nitekim El-Benaye adlı eserde İmam Ayni, maymunun satışının haram olduğunu kaydetmiştir. Lakin Kemal İbnül Himam, ondan faydalanma imkanı oluyorsa beyi caizdir diye kaydetmektedir. Köpek ve domuzun artığı da necistir. Bunların artıklarıyla yahut yalamalarıyla pislenen herhangi bir kap üç kere yıkanır. Nitekim Darakutni ve i̇bn Adi'nin ve Abdurrezzak'ın musannefinde ve tahavinin değişik lafızlarla tahriş ettikleri Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur. İza velaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyuhriquhu vel Köpek sizin birinizin kabına dilini dokundurduğu zaman onun suyunu döksün ve kabı üç kere yıkasın. Sair yırtıcı kuşların salya ve artıkları da buna kıyas edilmiştir. Ancak İmam Şafi'i müsnedinde bu hadisi وَلْيَغْصِلْهُ سَبْعَ ulahun اُولَاهُنَّ turabi Birincisi toprakla yedi kere yıkasın şeklinde tahriç ederek birincisinde topraklı suyla altısında topraksız suyla yıkansın diye hükmetmiştir. İmam Şafi'i domuzu da köpeğe kıyas etmiştir. Hanefi-ül mezhep olanların da buna riayet etmeleri güzeldir. Kedinin sokaklarda gezen tavukların, atmaca, şahin, doğan, çaylak gibi yırtıcı kuşların, karga ve kartalın, ev içinde dolaşan fare, kertenkele ve yılanın artıkları, esah kavle göre tenzihen mekruhtur. Ancak mesela tavuk necaset yediği anda, o anda gagası necis olduğundan artığı necis ve haramdır. Şayet bu halde tavuk dindiğini toprağa sürüp temizlerse veyahut gözden kaybolmakla bu ihtimal olursa artığı haram olmaz. Boğazlanan tavuğun içi temizlenmeksizin, pişer derecede kaynar suya sokulması halinde eti necis ve yenmesi haram olur. Böylece kokmuş etin yenmesi de haramdır. Sekir veren bir şeyin bir damlasını içmek veya yemek haramdır. Öldürücü zehir, aklı ve sıhhati gideren şeylerin yenmesi ve içilmesi haramdır. Boğazlanmış bir hayvanın içinde ölmüş yavru da Hanefi'ye göre haramdır. Fakat diri iken anasının karnından çıkarılıp boğazlanması halinde haram değildir. Tutulan balığın içinden çıkan balık, sağlam ise helal, bozulmuş ise haramdır. Hacıların yahut büyük adamların gelişi zamanında Onlara tazimen boğazlanan hayvanların eti yenmez, haramdır. El Hediyyetul Alayenin müellifi Alaaddin bunlarda Allah Teala'nın ismi zikredilse dahi hüküm böyledir demiştir. Fakat onlara tazimen doğrusu ikramen değil, misafirlerine takdim etmek üzere boğazlanan hayvanların eti yenir. Misafirlere boğazlanmasının alameti, emirin gelmesinden önce boğazlanması ve misafirlere yedirilmesidir. Böyle olmadığı takdirde helal olmaz. Böylece mürtedin ve şiadan olup mezhebi bilinmeyen Alevi'nin boğazladığı hayvan yenmez. Bu da çok mühimdir. Yurdumuzda İslam dinini, farzlarını, Vaciplerini bilmeyen ve hatta şeriatı reddeden birçok kasapların boğazladıkları hayvan haramdır. Maatte-esüf büyük şehirlerimizde et yemek tehlikelidir. Çünkü Amentü'yü bilmeyenin annesi babası Müslüman olsa dahi nikahı sahih olmadığı gibi boğazladığı hayvanın eti de helal olmaz. Böylece ehli kitap olmayan mecusilerin boğazladıkları hayvan da haramdır. Fakat Müslümanın, mecusinin bıçak veya alet edavatıyla hayvanı boğazlamasında yahut talim edilmiş köpek ile avlamakta zarar yoktur. Meyve ve peynir içerisinde olan her çeşit kurdun, görülmeksizin yenmesinde beis yoktur. Ancak görüldükten sonra atılması vacip olur. Suda boğulmuş kurbağa suyu bozduğu gibi et içerisinde olan kurtlar da bozulup patlarsa kaynamakla et pislenmiş olduğundan yenmez. Patlamazsa yenir. Özellikle kellenin pişirilmesinde dişler kırılmazsa yani kaynatılmadan önce dişleri kırılmazsa o da haram olur. Meğer ki İmam Muhammed'in sözüyle amel edilirse. Çünkü geviş getiren hayvanların dişleri arasında işkembe pislikleri baki kalır. Eğer tüm dişlerin kırılması imkansız olursa, biri kırılır, biri bırakılır. Bu takdirde afu vardır. Bu hususun Şafi'i mezhebinde olan kitaplarda titizlikle üzerinde durulmuştur. Aşçıların teri, gözyaşları, pişirdikleri yemeğe düşerse dahi, bariz bir şekilde görülmediği müddetçe yenmesinde zarar yoktur. Kumar mukabilinde alınan yumurta, oyunda içirilen çay, milli piyango ve sigorta gibi haramdır. Nitekim i̇bn Abidin, Reddi Muhtar adlı eserinde bu hususta uzun uzun bilgiler vermiştir. Ancak Müslüman bir kimse küffar diyarında olduğu takdirde, hakkında sigorta helal olabilir. Bunu dahi i̇bn Abidin tasrih ederek diyor ki, Müslüman bir kimse, küffarın rızasıyla güvenleri altına girip, memleketlerinde bulunursa, kafirlerin rızalarıyla, ellerindeki malı, kumar suretiyle olsa dahi alabilir. Bu hususta esir, müsteğmen gibidir. Hatta bir dirhem mukabilinde, iki dirhem alması, yani faiz alması dahi caizdir. Bazı zavallıların i̇bn Abidin'de bunu görüp, Türkiye'de de bu kaidenin geçerli olmasını zannetmeleri, şer-i şerife muhaliftir ve büyük bir cürettir. Doğrusu cehalettir. Parasının haramlığını bayi'a bildiren müşterinin, haram parası mukabilinde aldığı ekmek haram olur. Bildirmezse, önce ekmek alıp sonra para verirse, bazı ehli ilim haram olmadığına hükmetmiştir. Balıktan başka, şer'i boğazlanmaksızın ölen hayvan murdardır. Boğulmak, başı koparılmak, kafasına balyoz vurulmak, kulaklarına şiş saplanmak gibi sebeplerle gayri İslami öldürülen hayvan murdar ve haramdır. Ensesinden boğazlanan hayvan besmele şartıyla mekruhtur. Malikilerden başka buna haram diyen olmamıştır. Ama ensesinden kesilen hayvan gırtlağı ve şah damarı kesilmeden önce ölürse haram olur. Bu takdirde çırpınmaması için cereyanlı suya sokulup ölen tavukların eti haram olur. Boğazlama anında hasta hayvanın Ağız ya da gözünün açık kalması, Ayağını uzatması, Tüylerinin yatışması, Ölümünün alameti olduğundan yenmez. Ağzını açıp kapaması, Ayağını çekmesi, Tüylerinin dikilmesi, Kendisinde hayatın emaresi olduğundan, Boğazlanması halinde helal olur. Hayatın mütehakkik olan bir hayvan, Boğazlanması anında kıpırdanmasa dahi Şafi'iler ve Hanefi'lerden bir kısmı yenebilir dediler. Zamanımızda cereyanla boğazlanan hayvanlarda kuvvetli şüphe vardır. Mesela sıkma, boğma ve kanı donduracak şekilde cereyan vermeyle boğazlanan hayvan haramdır. Çünkü fukaha ittifakla dediler ki, boğulmak suretiyle boğazlanan haramdır. Mesela, kasabın kuvvetiyle gırtlak ve şah damarlarına basılan bıçakla boğazlansa dahi, eti helal olmaz. Çünkü bu takdirde, boğazlanan hayvanın, bıçağın kesmesiyle mi, kasabın sıkmasıyla mı kesildiği bilinmiyor. Tabii ki kasabın sıkmasıyla kesilmiş ise, boğulmaktır ve haramdır. Böylece cereyan bıçağı, Basmak suretiyle keserse bu darbedir. Şer'i boğazlama değil boğmadır ve haramdır. Şayet sürterek keserse bu takdirde helal olabilir. Fakat kerahetten hali olmaz. Maatteessüf büyük şehirlerde şer'i boğazlama bulunmamaktadır. Müslümanların uyanmaları lazımdır. Ala kulli hal, sıkma, boğma, ve kanın tam akmasını engelleyen tüm darbelerle boğazlama haramdır. Müslüm'ün de tahriş ettiği Adi bin Hatem'den gelen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ وَاِنْ اَصَابَهُ بِعَرُضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ Ok attığın zaman, hayvanı bıçkının çekilişi gibi kesip delerse, onu ye. Genişliğine çarpıp isabet ederse onu yeme buyurmuştur. Binaen aleyh cerayan aleti çarpıyorsa yenmez. Ama bıçkı gibi sürtmekle kesiyorsa yenir. Yine hakimin tahriç ettiği i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın koyununu yere yatırıp bıçağını bilediğini görmüş. Bunun üzerine ona Eturidu entumitaha mautatin. هل hadette شفرتك قبل Sen onu birkaç ölümle mi öldürmek istiyorsun? Onu yatırmadan önce usturanı bileseydin ya buyurmuştur. Yine İbn Mace, Ebu Davud ve Neseyin'in tahriç ettikleri Adi bin Hatem ve Rafi' bin Hadic'ten gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ve aleyhi fekul gayra sinni ve sinne ve Üzerinde Allah'ın ismi zikredildiği halde sürtmek suretiyle iyice kana akıtılan hayvanları ye. Diş ve tırnakla boğazlanan müstesna. Çünkü diş bir kemiktir tırnak da Habeşistan halkının bıçaklarıdır, buyurmuştur. Bu hadisi şerifteki enhera kelimesinden maksat, boğazlama aletlerinin keskinliğiyle şah damarları ve gırtlağın kesilip kanın iyice akıtılmasıdır. Zaten boğazlamaktan hikmette pis kanın akıtılmasıdır. Binaen aleyh herhangi bir sebeple kanı donduktan, uyuştuktan, veya hapsedildikten sonra boğazlanan hayvan haram olur. Bitişik olmayan tırnakla boğazlamak, Hanefi'ye göre caiz, Cumhur'a göre caiz değildir. Necis suyla sulanan sebze, meyve, haram veya mekruh olmaz. Fukahanın ekseri bu görüştedirler. Bazıları, eğer domates gibi sebzelerde, necasetin kokusu, veya tadı bariz olarak görülürse haram veya mekruhtur dediler. Fakat bunların kavli mercuhtur. Bostan veya bağlara uğrayıp ağaçlardan yere düşmüş meyveleri almak caiz değildir, haramdır. Ancak ağacın altına düşmüş meyvelerin alınması bir memlekette adet haline geldiyse haram olmaz. Adet haline gelmemişse haram olur. Ağaçlardan meyveyi koparmak dahi helal olmaz. Akan suda gelen meyveleri, mesela elmayı, salatalığı almak ve yemek caizdir. Ancak toplu halde suda gelen ve on adede ulaşan ceviz gibilerin alınması luktadır. İlan edilmeksizin yenmesi caiz olmaz. Kişinin, Emin olduğu dostunun bağına girip mendilini doldurması yahut doyacak miktarda meyve alması helaldir, mübahtır. Küçüklüğünden beri kafese alışkın papağan gibi kuşların bulundurulması haram veya mekruh değildir. Balığın karnında bulunan inci, boncuk bulana aittir. Altın ve gümüş ise luktadır sahibini araştırmaksızın tasarruf helal olmaz. Ehlileştirilen, yabani olmadığı malum olan güvercin, yahut ayağında zil olan doğan kuşu, yahut boynunda tasma bulunan geyik, sahibine aittir. Bunları tutan bir kimsenin, ilan etmeksizin onlarda tasarruf etmesi caiz olmaz, haram olur. İmam Azam'a ve İmam Malik'in bir nakline göre şaraptan sirkeyi yapmaya cevaz verilmiştir. Yani şarabı suni olarak sirkeleştirmek halinde, cumhura göre haram ise de İmam Malik'in bir nakline ve İmam Azam'a göre haram değildir. Kendiliğinden sirkeleşen şarap, ulemanın ittifakıyla temiz ve kullanılması mübahtır. Şarap, put, hınzır, leş gibi aynı neces olan şeylerin satılması, yenmesi gibi ittifakla haramdır. Cumhura göre şarap kapları kırılmaz, tulumları yarılmaz. Yalnız içlerindeki şarap dökülür ve temizlenir. Şaraptan kendiliğinden dönüşen sirke, temiz ve helal olduğu gibi kabı da temiz ve helal olur. Unutmayalım ki son zamanda şarabı faizi helal edecek bir takım muzırlar olacaktır.